Rahman Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke döneminde inmiştir. 78 ayettir. Sure adını ilk ayeti oluşturan ve Allah'ın sıfatlarından biri olan Er Rahman kelimesinden almıştır. Surede başlıca Allah'ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkarların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 O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Güneş, dünyanın herhangi bir noktasında batarken, aynı zamanda oranın mukabili olan yerde de doğmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla, güneş bir yerde doğarken, aynı anda bir başka yerde batmaktadır. Buna göre, itibari olarak, güneşin bir tam gün içinde, iki doğuşu, ve iki batışı bulunmaktadır. Mevsimlere göre güneşin ufukta doğup battığı farklı noktalar dikkate alınacak olursa, buna göre birçok doğu ve birçok batıdan söz edilebilir. Bakınız, Safat suresi Ayet 5 ve Dipnotu. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir.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 Hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi yalan yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanıyorsunuz?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 İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerine yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar nimetlenirler. O halde rabbinizin hangi nimetlerini yalanıyorsunuz. Azamet ve ikram sahibi rabbinin adı yücedir.